Kekeme Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhaba sayın dinleyiciler, 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda bir Kekeme programında daha beraberiz. Medya, Kültür ve Kent Araştırmaları Doktora Programı'nın sesi, Kekeme'nin... ...belki de ilk programı bu. Şimdi yedi tane program, altı tane program yaptık. Bu yedinci programı ama bu doktora programımızın sesi olma niteliğini ilk defa bu kadar iyi yansıtacak. Belki de bundan sonra da bu kadar iyi yansıtabilecek mi bilmiyorum. Bir programa girişiyoruz. Ee, bu programın e, öncülerinden başka arkadaşlarımız da var tabi bu sürece emek veren ama e, şartlar ve imkanlar dahilinde 3 kişi toplanabildik. E, konuklarımız var. Daha doğrusu aslında evimiz konumuz bugün. E, Profesör Dr. Senen Duruel Erkılıç ve yardımcı Dojen Doktor Fikret Zorlu ikisiyle beraberiz. Ben Ulaş Bayraktar. Her zamanki gibi bu sefer değişiklik olsun diye sesimi biraz daha seksi bir tonda kullanmaya çalışıyorum. Ee, üçümüz de programın e, özelliği dediğim gibi bu sefer daha değişik bir format deneyeceğiz. Çünkü bu e, ben de bu programın emektarlarından biri olma ayrıcalığımı kendime e, veriyorum. hani. E, Kesinlikle öyle. E, dolayısıyla <gülüyor> ben de burada şimdi e, bu ilk takdim yaptıktan sonra... Mikrofonu bırakacağım ve serbest vezin tartışmaya başlayacağız. Ee, hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldik. Hoş hoş geldiniz. Evet. Hoş ee, bir yine unutmadan tabii bir profesyonel bir radyocu olmadığım için e, ekran sizin duymadığınız emektarlara e, tahir özü ölmez ve servet Dönmez'e de şükranlarımızı baştan bir belirtelim e, ve programa başlayalım. Uzun sürmüş bir günün akşamı diyordu Bilgi Karosu. Uzun sürmüş bir doktora çalışmaları, e, doktora çalışması, daha doğrusu medya kültür kent araştırmaları Çalışmıyor. doktora programının e, bu uzun sürecin aslında bir anlamda e, ilk ilk e, başladık yani nereden başladık ilk defa geçen hafta e, doktora öğrenci adaylar geldi değerlendirildi sonuçlar ilan edildi ya da edilecek dolayısıyla resmen aslında program artık başladı. Ee, nereden geldik, nereden nereye, nasıl başladık bir hatır? Mı, aslında herhalde her şey yine çok böyle geriye saracak olursak sanki gene böyle bir araya geldiğimiz toplandığımız bir öğle yemekleri serisiyle başladı. <gülüyor> Son derece bu arkadaşça ve aynı zamanda mesleki bir takım ihtiyaçlardan, bilgi paylaşımı ihtiyaçlarından ortaya çıkan bu buluşmalarımız biraz senin bizi bir araya getirmenle aslında ne yapabiliriz arayışı giderek bizi bu doktora programına doğru aslında getirdi. E, bu doktora programına tabii ki e, geliş, e, ortaya çıkış sürecini şimdi konuşacağız ama bu arada bize çok fazla işte katılan arkadaşlarımız oldu. E, bu konuda e, fikir veren e, etrafımızdan ve bizi destekleyen insanlar oldu. Ve e, yani bu akademik e, ortamın aslında, e, yani üniversitemizde böyle bir akademik ortamın e, bilgi paylaşımının oluşmaya başlaması, yani ders alanlarının ve dersliklerin dışında bu tür bir paylaşımın olması, ...bu doktora programını aslında herhalde ortaya çıkarttı. E, İletişim Fakültesi'nde bir toplantı yapmıştık hatırlarsanız gene. E, aslında orada biraz daha böyle e, ilk e, ortaya çıkmasından sonra yavaş yavaş biz bunu nasıl şekillendirebiliriz konusunda net tartışmalar yapmaya başladık. O tartışmaların sonunda tabi buraya geldik. Bunda biraz önce biz daha bu programa girmeden Fikret'le konuşuyorduk aslında. Şey diye konuştuk. Yani bir defa bu çok temel bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Herkes kendi disiplininden aslında bu kent meselesine, e, kent kültür ve yeni e, medya, yeni iletişim teknolojileri nasıl adlandırıyorsak, e, bunların e, aracılığıyla dolayımıyla tekrar e, bu kente bakmak, e, kent meselesini ele almak e, konuları e, bizi e, hepimizi e, son derece e, kafamızı meşgul eden evet, konularda. Heyecanlandırıyordu evet, gerçekten. Evet, ama bu konularda da üretilmiş bir takım şey. ...şeyler bugüne kadar vardı zaten onların dökümlerini de çıkarttık yani e, filmlerden tutalım değil mi pek çok evet. akademik makalelere bu konuda çıkan akademik dergiler de var e, sırf e, İdeal Kent gibi mesela takım e, der, akademik dergiler de var. Oralardan da bir anlamda beslendik. Ama ilginç bir şekilde herhalde bu Türkiye'de eş zamanlı olarak da gelişen de bir şey gibi geliyor. Yani işte ekümünopolisin yapılması değil mi? Buraya sonrasında davet ettik yönetmeni. Yani bütün bunlar aslında yavaş yavaş basamak basamak sanki biz de bir programa doğru hazırladı. Programın hem teorik hem de pratik bir takım ihtiyaçlardan aslında doğduğunu söylüyoruz. Bu bir araya gelişlerimizde aslında geriye dönük hatırladığımız zaman yüksek lisans öğrencilerimizin bir kentsel sorunsal üzerine yaptığı araştırmada e, öğrencilerimizi siyaset bilimli e, iletişimdeki hocalarımıza yönlendiriyorduk. Çünkü tek başına bir kentsel planlama alanının, mimarlık alanının bağlamında bugünkü güncel sorunsalları anlayabilmekte e, yetersiz kaldığımızı gördük. Dolayısıyla bir teorik açılıma ihtiyacımız vardı. E, bu pratikte bir tez ve test konusu olan bir sorunsel olduğu gibi literatür açısından da baktığımız zaman elimizdeki literatür son derece zengin olmasına rağmen ama asıl fikriyatını 1950'lere dayandıran ve bugünün sanayi sonrası toplumunun kentini okuma konusunda ve bunun e, karşılığı olan siyasetin e, uygulama alanı meselelerine baktığımız zaman bizim kaçınılmaz olarak enterdisipliner bir bakış açısına ihtiyacımız olduğunu gördük. Ve bu ihtiyacı gidermek için hem teorik anlamda hem de pratik bir takım sorunlara cevap vermek anlamda. Şöyle söyleyebiliriz, bu kentin dönüşümü meselesi veya değişim meselesi nasıl bir olgudur? Aktörleri nelerdir? Bunu anlamaya çalıştığımız zaman dikkat ederseniz bunun yanıtını siyaset biliminin günümüze dair sorunlar üzerinden ve medyanın veri alanı üzerinden veya uygulamaları üzerinden ve kentsel biçimlenmenin günümüzdeki durumu üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tek taraflı bakış açısının ötesine gitmek durumunda kalıyoruz. Şimdi burada bu programın kendisinin pratikte bir bilgi kazanımı, farklı bakış açısı kazandırmanın ötesinde bir doktora programı olması nedeniyle bir uzmanlaşmanın ötesinde şöyle bir ihtiyacı olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki topluma e, kendi entelektüelinin yetiştirmesine de bir katkısı olabilir mi? Çünkü bir bilgi alanının akademik uzmanlaşması evet ihtiyaçtır. E, bir takım sorunlara çözüm bulmak, bilgi üretmek anlamında ama diğer yandan e, geniş bir bakış açısına sahip bir düşünce geliştirebilmek sadece ulusal düzeyde uluslararası düzeyde bir fikir ortaya çıkarabilmenin kanallarını arıyoruz. Aksi durumda eee işte Kuzey Amerika'da, Avrupa'da 19. yüzyılda geliştirilmiş teoriler, 2. Dünya Savaşı'na sonrasında güncellenmiş teorilerin tekrarını ve bunun Türkiye'deki uygulamalarıyla karşı karşıya kalırız. Bunun Türkiye adaptasyonu konuşuyor. Tabii Halbuki bizim kendimizin gerek Batı kentlerindeki değişim, Batı toplumundaki değişim ve siyasetin buna müdahale biçimleri kendi pozisyon alma biçimleri üzerine konuşacaksak ve bizim kendimize dair bir sözümüz olacaksa bizim bunu ...mesleki uzmanlaşma veya akademik uzmanlaşmanın ötesinde bir entelektüel bakış açısına ihtiyacımız vardır. Ee, ne gibi mesela? Ee, son geçtiğimiz bir yıl içerisinde kentteki ortaya çıkan değişimler ve sosyal davranışlara baktığımız zaman... ...siyasetin biçimine baktığımız zaman e, zorlandık anlamakta. Hem entelektüel camiye zorlandı, akademi dünyası zorlandı, hem siyaset alanı hem de sıradan vatandaş da zorlandı. Bu nedir? Neden böyle bir durum ortaya çıktı? Bu gelecekte nasıl devam edecek sonuç? Dolayısıyla bizim bunu anlayabilmemiz için farklı mecralarda bilgi kaynaklarına ihtiyacımız var. Bunun ipucunu biz sadece bir takım kente dair ölçmelerle bulamıyoruz. Neden böyle oluyor konusunu. Ee, bir takım rakamlar, demografik veriler, ekonomik verilerle ölçebilmek mümkün ama kısıtlı kalıyor. Ama bunun e, sinemanın alanına baktığımız zaman yani dizilerde, filmlerde olabiliyoruz. E, değişimin kendisi başka türlü bir okumasını görebiliyoruz. Evet. E, dediğim gibi sinemada, filmlerde hatta reklamlarda biz e, farklı bir okuma olanakları buluyoruz. Ama bu da kendi içinde tek başına yeterli kalmayabiliyor. Keza siyasetin kendi kavramları ve sorunlarına baktığımız zaman ko ağırlıklı olarak artık kentsel konuları merkeze aldığını görüyoruz. Çünkü nüfusun %75'inden fazlası kentte yaşıyor ve e, ana aktörler kentte. Ve temel sorunlar da sanayi sonrası toplumun gereği durumu olarak da e, siyasetin pozisyon alma biçimi. Dolayısıyla e, her bir alanın kendi içindeki e, kavrama biçiminin yetmezliği karşısında bu enterdisiplinenliğe ihtiyaç duyduk. Ve bunu pis pratik olarak da zaten akademik dünyada birbirimize danışarak, birbirimize başvurarak çözmeye çalışıyorduk. Bunu kurumsallaştırmanın bir... Evet, yani biz yeni bir şey icat etmedik aslında. Yani belki de bunu e, şimdiye kadar örneği olmayan veya örneğini bilmediğimiz biçimde bir e, çerçeveye koymuş olduk. Çünkü bu dediğin... De Katılıyorum. İki, iki açıdan e, epistemolojik, iki açıdan e, interdisipliner çalışma bir zaruret oldu. Birincisi e, müthiş bir e, uzmanlaşma başladı. Herkes böyle çok mikro konuların, mikro sorunsalların uzman haline geldi ve aslında bu insanı çok miyop kılan bir şey kendi konusunu çok iyi bilen ama onun dışındaki bir at gözlüğü gibi kendi konusunda çok uzman bu biraz bana mesela doktorlarda Tıp doktorlarının yan dal yapanları. ...çocuk doktoru oluyor, çocuk doktorun üstüne... ...çocuk kardiyolojisi yapıyor mesela... ...ama çocuk kardiyolojisi olduğu anla ...aslında ne pratisyen hekimlik yapabiliyor... ...ne çocuk doktorluğu yapabiliyor... ...sadece çocuğun kalbine bakabiliyor... ...yani bunu şey olarak söylemiyorum... Tabii. ...kanuni olarak değil yani... ...öndesik alanında... ...oğrenci alanında bu tür uzmanlaşma gerekiyor... ...günümüz bunu gerektiriyor... Ee, ...sosyal bilimlerde de bir yere kadar gerekiyor... ...ama sosyal bilimlerden şöyle bir açılmaz fark var... ...bu uzmanlaşmanın... ...ötesinde bir şey söylemeye kalktığınız zaman bir geniş bir çerçeveden yorumlamaya ihtiyaç duyduğunuz zaman tıkanırsınız. Yani mühendislik ve feminil alandaki bu uzmanlaşmanın kendisi çok büyük bir problem olmayabiliyor. Ama sosyal bilimlerde sizin entelektüel erozyon dediğiniz duruma sebep olabiliyor. O miyopinin kendisi. Evet. Ee, bunun bir dengesinin yakalanması gerektiğini düşünüyorsanız daha iyidir gibi mesele değil. Belli bir düzeyde bir uzmanlaşma ama bir diğer yandan diğer disiplinlerle e, dirsek teması ve bilgi paylaşımıyla farklı bir fikir üretebilmenin, yorum geliştirebilmenin olanaklarını araştırdık. Evet. Yani bu konuda zaten hani bir tarama da yapmıştık Biz programa başlamadan önce Yani e, farklı disiplinlerde Üretilmiş çok spesifik bir takım çeşit Tezler var e, Kendi alanı üzerinden bakan tezler var Fakat söylediği söz sonuçta Aslında tam da kesişim e, Bütün disiplinlerin bu e, programı e, ana e, e, e, Altyapısını oluşturan disiplinlerin Aslında kesişim alanından e, Tam da e, beslenen e, O da beslenmeye çalışan Bir takım tezler ama temel problemde Hani Şuydu ee, bu da bir taraftan beslenmeye çalışıyor ama o terminolojiyi onu ne kadar iyi biliyor, o kavramları ne kadar Tabii iyi biraz biliyor. Biraz el yordamıyla hani gidiyor. Hani el yordamıyla gidiliyor. Ya da işte kendi alanından bakıyorsun ama öteki tarafta çok temel bir takım belki şeyler kaçabiliyor. Tam da işte bu tür e, arızaları gidermek için e, ortaya çıkmıştı. Ya bir de o ikincisi de birincisi bu genel olarak uzmanlaşmanın getirdiği miyopiden bahsedecektim. İkincisi de yine senin söylediğin gibi Türk sosyal bilimlerindeki hakim olan benim montaj sanayi dediğim bir takım kavramları ve kuramları yerli e, bir takım sorunsalları veya alanlara uygulama e, kaçınılması. Yani böyle garip bir e, sosyal bilimler ya da akademik ne diyelim, e, oryantalizm mi diyelim, emperyalizm mi diyelim? E o, yani. Olan başka bir isim verebilir. Yani Edward Said'in iki tip oryantalizminden bahsedebiliriz ama bu üçüncüsü de Belki Edward Said'le görüşme fırsatımız olsaydı <gülüyor> üçüncü tip bir oryantalizm diyebiliriz. Yani batının gözünden doğuya bakıp onu farklı hatta bir anlamıyla yanlış söylememeden e, söylersek e, e, bir çi, küçümseme gibi olabiliyor. Ya da ikinci tip oryantalizm ki daha kötü olanı doğuda olup batının gözüyle kendini e, daha turistik bir e, şey gibi gören. biraz romantize <gülüyor> görmek. Bazen bir yandan da küçümseyici görmek. ikisinin bir <gülüyor> bir durumu var. Ama üçüncüsü de şöyle bir şey var. Siz batıdan doğuya, doğudan batıya bakmanın meselesinin ötesinde mevcuttaki bir duruma e, Belli ülkelerin kendi bağlamlarında üretilmiş teorinin bakış açısıyla bakıyorsunuz ve bunun karşılığını arıyoruz. Mesela bu postmodernite meselesi Türkiye'de ne düzeyde postmoderndir? hangi düzeyde geldi dediğimiz zaman Batı'da geliştirilmiş postmodernitlerindeki kavramının Türkiye'de olup olmadığını tartışıyorsunuz. Ve var ve yok ve şu düzeydedir gibi şeye gidiyorsunuz. Aslında çok yabancı kaldığını ve toplumsal karşılığında çok olmadığını görebiliyorsunuz ve benzeri. Küreselleşme diyoruz, Türkiye'de de küreselleşme geldi ve bu bütün işte yıkıcı vesaire gibi dönüşümlere neden oluyor. Ama yani Türkiye'deki küreselleşmenin kendisinin biçimi, etkisi acaba İsveç'tekinden, İtalya'dakinden, Amerika'dakinden ne düzeyde farklılaşmaktadır, bu gerçek anlamıyla nasıl bir durum yaratmaktadır konusunda çok fazla eğilemiyoruz. Yani çünkü referansımız işte David Harvey'dir ve benzeri kişilerin, kavramlar üzerinden gidiyor. Bizim kavram üretebilmemiz, bağlam üretebilmemiz, söylem üretebilmemiz konusunda bir tıkanma çıkıyor. Şimdi tezler konusuna gelince mesela e, e, iletişim alanında baktığımız zaman son yıllardaki tezlerde kent meselesi üzerine gider veya kentsel bir konu üzerinden bir tema üzerinden yapılmış çalışmaların özgün, ciddi özgün çalışmalar çıktığını görüyoruz. Sayısının arttığını görüyoruz. Evet. Bir yere kadar temas ettiğini ve bir özgünlüğün kapısını araladığını görüyoruz evet. ama yeterli olamadığını bunun daha gerisini... Aynı zamanda kent planlaması veya mimarlık alanda e, günümüz kenti iletişim kaynakları yeni medya üzerinden beslenen e, tezlerin o en özgün tezler olduğunu ve kenti okuma ve ona dair bir kavram üretmek, kavrayış geliştirme konusunda özgün çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ve bunlar da hep kişisel çabalar üzerine kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu doktora programının kendisi bu anlamdaki yeni mecralara açılma ve yeni bir takım kavramsallaşmalar üretebilme ve pratikte de toplumdaki bir takım ihtiyaçları gidermenin bir kurumsal olan olanağını sunacak diye bekliyoruz. Ee, mesela e, basit bir örnek siyasetin kendisi. İşte yakında yerel yönetimler seçimleri var. E, 30 yıl öncesinin e, kampanyalarına baktığınız zaman e, merkezi e, idarenin seçim propagandasının yerel yansımasını görürüz yani genel bir takım kavramların o kentte uygulanacağı üzerinden Ama Şimdi bugün baktığımız zaman çok farklı bir takım, yani sadece bir takım kentsel altyapı, kentsel sorunların çözülmesi, bir takım temel hizmetlerin karşılanması üzerine bir takım vaatte ve sorunlar üzerinden konuşulduğunu görürdük. 20 yıl, 30 yıl öncesinden. Bugün baktığımız zaman e, kentteki çok farklı aktörlerin farklı ihtiyaçlarından yönelik çözümler aranması gerektiğini ve buna yönelik çaba olduğunu görüyoruz. Bu zenginleşme, bu duyarlılığın kendisinin gelişmesi bir yandan olumlu ama bir yandan da çok yeterli olamıyor. Yani durumun kendisini görmek, sorun ve ihtiyacı tanımlamak ve buna karşı hizmet sunmak, altyapı sunmak gibi bir derdi var siyasetçinin. Ama bu siyasetçinin kendisi veya bürokrasinin kendisinin akademi alanında, teori alanında bir besleme yapması gerekiyor. Bu besleme durumun kendisini tarif edebilme, ihtiyacı tarif edebilme anlamında bir destek olacaktır. Dolayısıyla bu doktora programına gelen bir araştırmacı, yani bir doktora öğrencisi, bu bağlamda sorun tanımlayabilmek, ihtiyaç tanımlayabilmek, bunu kuramsal bir çerçeveye oturmak ve bunu pratik yaşamda karşılığı olan bir takım söylemlere, modellere ve çözümlere aktarabilmesi lazım. E, günümüzün entelektüel derken önümüzdeki 20 yıldaki toplumda kent toplumunun kentlerin geleceğine dair bunu okuyabilmek, kavrayabilmek, buna karşı tutum alabilmek. Bunu yönetebilmek belki bir düzeyde, bunu toplum mühendisinin dışında bir kavram olarak söylüyorum, yani yönetmek diye başa çıkabilmek anlamında ediyorum, Başa çıkabilmek ve bununla yetişmek anlamında geniş perspektifi olan bir e, akademi dünyasına ihtiyaç var ki pratikte siyaset, bürokrasi, sivil toplumun kendisi ve diğer aktörlerin kendisi buradan beslenip bu entelektüel dünyanın üreteceği bilgiden beslenip buna karşı bir strateji geliştiği bizim takdirde de yönetemez duruma geliyor. O zaman kentin kendi gidişatı, kendi kontrolünde yönetilemez, belirleyici olan bir duruma giriyor. Şimdi bir isterseniz bir müzik arası verelim mi? Ee, Olur tabii. <gülüyor> e, çok da şey yapmayalım olayı, e, bu bet sesimizle, yani sesimle çok da taciz etmeyelim dinleyicilerimizi. Adetten olduğu üzere sizlerden bir istek şarkı alalım. Fikret ne istersin? Benim e, favorim genelde Fikret Kızılok'tur. İsim benzerliğinden bir <gülüyor> e, e, Parçanın kendisi aynı. Yönetmenimiz hangisini tercih ederse. Tamam fikret kızıl alttan bizdene varsa ee, bir şarkı alalım ve sonra devam edelim. <Gülüyor> Bir gün olsun unutunca dışımda kalıyorsun Oysa seni düşününce içime sığmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman, o zaman Yanımda oluyorsun Seni öpsem, seni okşasam Farkına varmıyorsun Zaman zaman, zaman zaman garamın dumanında dudağıma konuyorsun. Her nefeste derin derin içime doğuş. dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda KKM programındasınız. Ben Ulaş Bayraktar ve e, Medya Kültür Kent çalışmaları doktora programının öncülerinden Senem Duryerler Kılıç ve Fikret Zorlu ile beraberiz. E, son e, Fikret Kızılok'tan önce yani bu e, so, epistemolojik olarak bu interdisipliner çalışmanın neden önemli olduğunu ve kentin neden ideal bir e, çalışma Çerçevesi olarak belirdiğini konuşmuştuk. Bunu birazcık da medyanın bu anlamdaki rolüne e, den bahsedelim diyorum ve aslında şöyle bir hatırlatmayı da yapmak lazım. Biz bu bu işe soyunduğumuzda ne gezi olayları vardı, ne Emik sineması direnişi vardı. Biz bunların çok öncesinde bu kent medya ve siyasetin e, bileşiminin önemli bir konu olduğunu e, tartışmaya başlamıştık. Ee, iki yıldır bu konuyu bir şekilde evet, pişiriyoruz. Yaklaşık iki yıllık bir geçmişi var aslında evet. bunu o, o zamandan beri konuşuyoruz. Ee, ve zaman içerisinde aslında çok da doğru bir e, konu etrafında toplandığımız kendiliğinden de e, ortaya çıktı. Evet. Yani ee, bütün gezi, gezi süreci tam da bu doktora programının araştırmayı e, hedeflediği bütün sorunsalları barındırıyor. İşte kent var. E, siyasetin, kentsel siyasetin dönüşümü ve bunun kentsel siyasetin, ulusal siyasetle nasıl eklemlendiği ya da nasıl eklemlenemediği var. Ve dahası e, medyanın hani eski medya, yeni medya, medya farkının mesela. kristalize olduğu bir an Evet net bir şekilde tabii bu söylediğin gibi çok kristalize oldu ve görülür hale net bir şekilde herkes tarafından da gözlemlenebilir hale geldi yani o yeni medya nasıl da hani işte o kentsel bir dönüşüm hareket oluşturabildiği bunu nasıl bir zemin hazırladığı. E, e tabii e, yani 10 şey yaşındaki konusu... oğlum kitap fuarında Penguen dergisinin şey anahtarlığını alırken... ...e hani dedi penguen e, tevizonculuğu kötü bir şeydi niye bunu alıyorsunuz dedi. Yani penguen televizyonculuğu e, 10 yaşındaki bir çocuğun e, tayyülüne girmiş durumda. Ve şimdi penguen yayıncılığı var bir yandan da bütün o Twitter, Facebook ve şu anda konuştuğumuz dönemde e, tartışılan bir internetin sansür sansürre tabi kılınmasına yönelik bir yasama çabaları devam ediyor. Sanki böyle bir matbaanın yasaklanması gibi bir süreç devam ediyor. Bütün bu süreçte medyanın ve özellikle seninle daha sonra bunun ayrıntılarıyla konuşmak istiyorum ama yani o toplumsal bellek <gülüyor> bir <gülüyor> ulusun bir devletin hafızasının ve devletin daha doğrusu böyle bir hafızaya müdahale biçimlerinin dönemde hemen çok. Onu girmeyelim ben onu uzun uzun tartışmak istiyorum seninle konuşmak istiyorum da. Nasıl görüyorsunuz Fikret'in bahsettiği yerden devam edecek olursak bu sanayi sonrası dönemde. E, bütün bu iletişim kanalları da aslında dönüşüme uğruyor. Tabii yani bu küreselleşme meselesiyle beraber işte aslında e, internetin e, hayatımıza tamamen girmesiyle beraber 90'ların ortalarından itibaren tabii ki e, bambaşka bir dünya e, içinde e, girmiş olduk. Tabii ki bununla beraber kentler, kent algımız, mekan algımız hepsi değişmeye ve farklılaşmaya başladı. Tabii bu fikretin tam da konusu ama hani artık beraber ortak bir mekanda buluşup buluşmama meselesi, hani doğrudan hmm. fiziksel varlığa, varlığa mı bağlı Tabii bir konusu, çıçıp, bu doktora programının konusu hani <gülüyor> artık bu bir mekan meselesi tamamen daha farklı bir boyuta taşındı, mecraya taşındı bununla beraber. Dolayısıyla bunun bizim kent algımız, kente bakışımız, kentlilik e, olgusuna bakışımız, bütün bunlara da tabii ki üzerinde çok ciddi e, etkiler oluşmaya başladı. E, bir de bunların e, tüm bunların nasıl temsil edildiği, nasıl ele alındığı konusu da yani medya Hı -hı. tarafından nesi ele, ele alındığı, yani hem bir araç hem de aynı zamanda e, bütün bunların e, bir derlemesini, e, bir net bir portresini çıkartan bir mecra olarak da çıkıyor Hı -hı. tabii ki medya karşımıza. Dolayısıyla bu bağlamda. ...baktığımızda da, nasıl bir portre çıkarttı, önümüze net portreler koyması açısından da tabii ki bir, o da tek başına ayrı bir mecra, mekan haline dönüşmeye başladı çok yani küreselleşmeyle beraber hep bahsettiğimiz yerellik olgusu biraz önce Fikret de değindi hani çok her toplumun kendi özgü olan şeyleri üzerinden hani gidip bir takım kuramsal şeylerde ortaya çıkartmalıyız gibi bir takım şeyler de söylerken aslında hani Türkiye'nin kendi ee, iç dinamikleriyle de nasıl değişiyor, dönüşüyor, medyası da hani bütün bu küreselleşme sürecinden bahsederken aslında çok da yerel bir takım başka unsurlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Hı. Yerel bir takım özellikler de ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların yansımalarını görebilmemiz açısından da aslında ilginç örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Medyada, sosyal medyada da e, yerel bazı bağımsız e, televizyon e, kanallarında da e, bir şey söyleyeceksin galiba. Evet, bu durumun değişimin kendisini dediğim gibi hep teorik ortamda tartışmaya çalışıyoruz ama somut hep ayakları yere basan bir karşılığı olması lazım. Şimdi e, bir örnek vereyim. E, bir yerel yönetim diyelim. E, bir takım yatırımcılarla birlikte uzlaşarak veya belirli bir e, vizyon çerçevesinde bir proje oluşturuyor. Bu projenin kendisi üç boyutlu bir takım animasyonlarla bu reklamlarda, televizyonlarda, internette görebildiğimiz hemen bir paylaşma soruluyor. Belediyede daha proje onaylanmadan önce bu e, duyurusu yapılıyor, tanıtımı yapıyor çünkü bir yatırım veya bir kendi etkileyecek proje olduğu için bir bilgilendirme veya geri dönüşler alması gerekiyor. O bir anda e, internette, televizyonlarda yayılıyor ve buna karşı bir takım olumlu ya da olumsuz tepkiler oluşuyor. Bu buna göre proje bazen onaylanabiliyor, reddedilebiliyor ve benzeri. Bu, tabii ki bir mutlaka bir iktidar güçler savaşı ama e, bireyin kendisinin buradaki öğrenme ve tepki gösterme olmasında hızlı bir geçiş var. Öncesinde ve sonrasında buna karşı müdahil olmak, değiştirebilmek gibi bir potansiyeli var. Bu potansiyel gerçekleşiyor, gerçekleşmiyor. Hayır mesela ama biz projenin fikrinin ortaya çıktığı andan itibaren bir hafta içinde bütün ulusal medyada görüyoruz. Tepki gösteriyoruz ona müdahil olabiliyoruz. Şimdi geçmişe baktığımız zaman mesela 20 yıl, 30 yıl öncesine benim projeyi köşeyi... şey... onaylar. E, ...yatırım aşamasına gelir ruhsatı, projesi vesairesi biter. Mühendisler, mimarlar plancılar bunun hazırlıklarını yapar, biter. Onaylandıktan sonra biz inşaat aşamasında burada ne olur görürdük. Ve dolayısıyla o tepkinin kendisi var ise artık sonuçlanma üzere olan bir şey. Dolayısıyla katılımı ve buna karşı tavır alması çok kolay olmayan yani... ...izleyici edilgen bir durumdayken. Ve bunun denetimi ne şekilde yapılıyordu? E, farz edelim bir tepki var adli yargıda, şey idari yargıda karşı davu açmak veya seçimde bu proje ve bu tür uygulamaları onaylamadığı için oy tercihini değiştirmekte. Ama günümüzde bu denetleme mekanizmasının kendisi idari yargı seçimin ötesinde medyanın mecraları üzerinden doğrudan bir e, denetleme söz konusu. Denetlemede başarılı oluyor, olmuyor değil mi? Şişt. Ama böyle bir evet. durum var. Ve dolayısıyla hani biz bunu görebildiğimiz zaman aslında bugün ne kadar ki siyaset yapmak, kentte proje üretme, e, kentteki takım hizmetler ve yatırımlarda yapma biçiminin değişini görebilirdik. Şimdi genelde toplumda neler oluyor sorusunu bir reaksiyon olduğunda o soruyu soruyorsun. Ne oluyor sorusunu? Ne değişiyor? Nasıl yaşanıyor bazı süreçler diye. Bir reaksiyon, bir kıvılcım olduktan sonra soruyu soruyoruz. Halbuki bu aksiyonların kendisi olmadan önce biz bunu öngörebiliyor muyuz, okuyabiliyor muyuz meselesidir? Yani geçtiğimiz Haziran ayında büyük bir toplumsal reaksiyon oldu ama olduktan sonra soruyoruz, nedir bu ve neden oldu? Halbuki sadece bununla ibaret değil, son 20 yılda bu internetin yaygınlaşmasının, ekonomide, ticarette vesairede de Tüm kültürel alanlarda, tüm kültürel alanlarda tabii, alışveriş tabii ki alışveriş artır, şey dışarı yani. gitmeniz gerekmiyor. Ee, i̇nsanlarla buluşma biçimlerinizi değiştiriyor vesaire. Bu konuda çalışmalar başlatıldı, yapılıyor. Şimdi bu hafife alabileceğimiz bir etki değil. Çok büyük bir etki aslında. Yani sanayileşmede nasıl ki kentlerin nüfusunun artmasından dolayı bir nitelik değişimi var. Günümüzdeki durum ise nüfusun artması yönünde bir hacimsel büyümeden bahsetmiyoruz. Niteliksel olarak çok büyük yapısal değişim var. Bu yapısal değişimin kendisi de açınılmaz olarak belli semptomlarla dışa vuracaktır, yönetemediği için. Dolayısıyla bu reaksiyonları önceden öngörebilmek veya varsa reaksiyona sebebilecek bir takım sorunlar bunu tespit edip buna karşı pozisyon almak gibi bir durum var. Biz de sadece akademik alanda değil, bireysel olarak ne oluyor sorusunu sorup elimizdeki bu olanaklardan, medya olanaklarından, siyasetin yeni ya siyaset yapma biçiminden yararlanarak... Sadece akademik değil, bireysel olarak da zihnimizdeki soruları <gülüyor> yaratlama ihtiyacı duyuyor. Senin söylediğin hani geleneksel medyada hep dördüncü kuvvet, geleneksel medya için söylenen çok temel şeylerden birisidir ama bu son internet üzerinden sosyal medya, yeni medya araçları... Ile aslında o dördüncü <gülüyor> kuvvet meselesi çok daha değişik bir e, biçimde aldı. Çok daha çeşitlendi. E, çok daha hatta belki de e, e, fragmanlaştı. E, o, bir anlamda e, toplumsal bir muhalefet e, biçimine dönüşen farklı formlarda edindi. Dolayısıyla söz söylemenin en küçük topluluğun bile kendi sesini duyurmasının bir alanı haline de tamamen dönüştü. Dolayısıyla <gülüyor> Yani bu medyanın e, farklılaşması, değişmesi, biçim değiştirmesi hepsi zaten e, bir arada oluyor. Yani bu yeni iletişim teknolojileri tamamen zaten o formun da değişmesi, içeriğinin de e, farklılaşmasını. Onu tabii ki... Ama sizin kadar şey, e, e, sizin kadar iyimser değilim belki de. Çünkü bu e, iletişim ve haber kanallarının çoğalması aslında bu haber mecrasını bir samanlığa dönüştürdü. O kadar çok haber kaynağı, o kadar çok işte vatandaş gazeteci, o kadar çok Twitter kullanıcısı, o kadar çok Facebook mesajı var ki aslında o yeni bir filtrasyondan geçiyor. Yani en başta Google'da üst sırada çıkan sonuç daha ulaşılabilir, daha merkezi. Ya da Twitter'da bir takım işte merkezi ne bileyim 140 jurnos uzun yayınlaması lazım ki sizin burada Mersin'den attığınız bir tweet ülke ya da dünya geneline yayılsın. Ya da tam tersinden işte şimdi görüyoruz bu gezi sürecinde açılan davalarda iddianamelere tweet ve facebook mesajları da yer alıyor. Yani bir bir, bir bir fişleme ve sabıkalandırma süreci olarak da işliyor. Ya da manipülasyon için kullanılıyor. Yalan haberler işte siyasetçiler görüyorsunuz işte Cemaat bir açıklama yaptığı zaman bir anda o trending topik oluyor. Farklı farklı bileşen. Dolayısıyla bu bu mecralı sayının artması, kanalların çoğalması illa da e, haber haber alma e, tarzının e, daha demokratikleşeceği anlamına gelmeyebilir gibi geliyor bana. Bizim burada söylemek istediğimiz bu iyiye gidiyor, demokratikleşiyor anlamında. Değil. Ya ben, ben yanlış. Şu ol. anlamda okuyalım. Ee, önemli bir değişim yapıyor. Bu bu değişimin kendisi sadece bilginin akışı ile ilgili değil karar alma süreci, kentin biçimi, kentsel yaşam biçimi, kültürün kendisi, değerler sistemi, öncelikler sistemi, ihtiyaçların tanımlanması gibi büyük değişime neden oluyor. Bunun iyi mi, kötü mü? Potansiyeli nedir? Riskleri nelerdir? Bunun karşısında nasıl pozisyon almak gerekir? Söylemek istediğim bu. Yani e, bir objektif mesafeden baktığımız zaman büyük bir değişim olduğunu bugüne kadar alıştığımız ve bakma biçimlerimizden ...farklı bir bakış, davranma, üretme biçimi olduğunu görüyoruz. Bunun iyi mi, kötü mü, negatif, pozitif, fırsat mı, tehdit mi kısmını anlayabilmemiz lazım. Aksi takdirde biz kendisini tanımadan bu yönde bir değerlendirme yapamayız. Bunu zaman gösterecek Ayrıca da şöyle bir şey tabii ki var en azından, yani hiçbir şekilde bilgiye, herhangi bir bilgiyi... E, duyurma şansı belki de işte, e, tabii, olamayacak doğru, doğru. Bir, e, bir grup insan. E, pekala yani o, o, o, o şansı başlıyor, e, elde edip. Ayrıca da şöyle bir şey de var tabi bu sadece şimdi bahsettiğimiz şey internet meselesi değil. Yani tüm görüntü teknolojilerinin aslında kolay erişilebilir, ulaşılabilir e, ve kolay iletilebilir bir teknolojik altyapının oluşuyor olması da sonuçta bütün bu şeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla doğru. bu yani herhangi bir sinema filminden bahsedelim, bir sanatsal üretimden tutalım. Habere kadar bütün görüntü kanallarının hani işletilebilir olduğu çok daha esnek bir tabii, şey doğru, ortaya doğru, çıktı. Dolayısıyla hani orada tabii ki bir kirlilik, bir çöplük de oluşabilir. Ama bunun içerisinden hep zaten konuşulan şeylerden bir tanesi de zaten tartışılan şeyler önem de bu değil mi? Yani bir çöplük de oluşabilir ama o çöplüğün içerisinden gerçekten doğru bir işte veri ayıklama şeysiyle e, e, asıl ulaşmak istediğim bilgilere, verilere de tek hala ulaşabiliyorsun. Yani buna yönelik somut bir örnek vermek gerekirse 20. yüzyılda kentin yaşam biçimini, kentin fiziki yapısını değiştiren en önemli faktör otomobil. Şimdi otomobilin kendisi insan yaşamını kolaylaştırma anlamında bir araç oldu, kolaylaştırdı ama bir anlamda kenti yok etti diyebiliyoruz. Yani Birçok Kristof, Alexander ve benzeri literatürde kişi kentin o sosyal yapısı, mekan ilişkilerini e... yok ettiğini söyler. Şimdi internette karşımızda bir araç. Otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıyor ama bir yandan da ne yıkacağı konusunda emin değiliz. Tamamen yapıcı da olabilir, tamamen yıkıcı da olabilir. Yani biz şu anda 1900'lerin başında otomobili kullanmaya başlayan bir kesin gibi düşünebiliriz geriye dönüp baktığımızda neyi yıktığını ve neyi kazandırdığını görebiliyoruz. Peki önümüzdeki 20 yıla yönelik baktığımız zaman bu internetin kendisi, sadece internet de sınırlı değil, eşit mecranın kendisi, bu yeni mecraların kendisi kentin biçimini, yaşam tarzını, siyaset tarzını, toplumsal ilişkilerimizi nasıl değiştirecek? Neyi yıkacak ve yeni ne tür olumlu Tabii Mesela yani bu biraz. Evet. yaşam nasıl değişecek insan e, o yaşamın içerisindeki insan nasıl bir insana dönüşecek evet, <gülüyor> asıl evet. Evet. sosyal bir açıdan da tabii bakılacak tabii, tabii. şeylerden Çünkü bir değer, tanesi değil mi yaşların <gülüyor> değiştiği durumda evet. alışkanlıkların değiştiği durumda değerler değişiyor öncelikler değişiyor değerlerin değişimi toplumsal kültürel yapıların değişimi e, mekanın kendisi kentin kendisi dediğimiz zaman da bu kültürün bir yansıması onun karşılığı. ...dolayısıyla bu değerler sisteminin değişmesi... ...bu iyi kötü anlamda yine söylemiyorum... ...değerler değişiyor, öncelikler değişiyor, ilişki biçimleri değişiyor. Dolayısıyla bir kültürel değişimden bahsediyorsak... ...bunun karşılığı karşımıza nasıl bir mekan çıkacak? Okey, bir esna verelim mi? Ee, sen bir şarkı istekte bulunur musun? John Byers. Ee, öyle mi olsun? Yok John ya o mi hakkını da sen... O ...Fikret Kızılok'tan kullandın ee, hakkını. Ben de Painted Black... Ee, isteyeyim bari. Tamam bizim öyle de bir gelinliğimiz var zaten. Siz pek programımızı dinlemediğiniz için herhalde bilmiyorsunuz. Biz şarkıyı tarif ediyoruz. Hani kimsenin burada nedense aklına gelmiyor. Evet. Ee, şöyle bir şarkı vardı Fikret Kuzulok'tan ya da işte Falan şöyle diye. bir e, Ben de oradan sağ... şey verdim. Painted. Isim. Painted Black. Painted Black tamam ama e, kim söylüyor? Onu söylemedin işte en azından. Sen de geleneğe yakınsın. Ondan <gülüyor> kurtarmaya çalışıyorum seni. Evet Painted Black'ı dinliyoruz bakalım nasılmış. Ben de merak ettim. <gülüyor> Sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi radyosunda medya kültürü ve kent çalışmalarının öncülerinden Senem Hoca ve Fikret Hoca ile beraberiz. Ee, Aynı zamanda tek, Ulaş e, da. Yani e, evet, da. Onu, hep onu vurgulama ihtiyacımız var. Çünkü bu da sen şimdi programı sunarken... ...bu e, sanki kendini işin içinde... Hayır ama bunun bir sebebi gibi, var. Hani? Yani bu sesin sahibinin e, ben olduğumu <gülüyor> inkar etmeye çalışıyorum. Rejim masası da özellikle e, bunu vurgulamamı istedi. Bu ses e, normalde sahip olduğum ses değil. Bunu biraz bir takım virütik ve e, bakteriyel müdahaleler sonucu bu sese ulaştım. Yakın zamanda e, inşallah... ...kurtulacağım. Bunu özellikle... ...vurguluyoruz. Doğru ses... ...yani özellikle vurgulamamızın sebebi şu... ...bu sesler arasındaki... ...farklı teknik bir sorundan kaynaklanmıyor... ...tamamen biyolojik bir sorundan kaynaklanıyor... ...yoksa üniversitemizin altyapısı... ...radyonun altyapısı gayet... <gülüyor> e, e, ...uygun bu şartlara. Şimdi... Bu zaruri açıklamayı da yaptıktan sonra bu tartışmamızın sonlarına yavaş yavaş gelirken biraz bu ortak internete çok takıldık. internet gerçekten hepimizi konuşmaya sevk eden bir zenginliği var ama esas çalışmaya bizi bir araya getiren mevhumlardan birisi de kamusal olan kavramı. Çünkü aslında kamusal olan dediğimiz... Şu masanın etrafında temsil edilen üç disiplinin de her birinin kendi içinde büyük yazınları olan... Kamusal alanın iletişimsel boyutu çok ciddi olarak tartışılıyor. Mekansal boyutu tamamen o yapılı çevrenin e, kamusal alana etkisi. Ve tabii ki o e, müzakereci demokrasi, katılımcı demokrasi e, üzerinden de bir tartışma var. Bu kamusal alanın her birimizin disiplini açısından ne ifade ettiğini ve bu ortak çalışma çerçevemizle nasıl e, farklı kanallardan beslenebileceğini kısaca e, değinip sonra da e, programımızı somut olarak tarif edip bağlayalım. Evet. E, şimdi kent planlaması ve mimarlık alanına dönersek kamu salalının kendisi kaçınılmaz olarak bir mekana referansı tanımlamak durumunda kalıyoruz. E, ama e, soyut bağlamda söylersek e, bir arada yaşamın e, ve güç ilişkilerin denklemi dersek ve bu da zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara göre değişen, güç ilişkilerine göre değişen bir tanım olduğuna göre günümüzün aktörlerinin güç dengeleri arasındaki denklem paylaşışlıklar veya da ayrışmaların e, ne diyelim uzlaşma alanı diyebiliriz. Dolayısıyla karşılıklı kentsel mekanın kendisini toplanda bir kamusal alanın kamusal mekanı olarak yansımasını olduğunu düşünürsek bunun kendisi bugün itibariyle e, o da biçim değiştiriyor. Yani bizim literatürdeki alan tanımımız daha çok 19. yüzyıldaki kent yaşamının bir aradalıkları üzerinden kuruldu. E, onun da dayanağı olan kurallar kamusalanın sınırlarını belirleyen onun katılma biçimlerini belirleyen ve fiziki olarak bunun nasıl denetleneceğini belirleyen kurallara döndüğümüz zaman da Roma'ya geri dönüyoruz. Roman'ın belli bir dönemi bir demokrasisinin karşılığı olarak yani siyasetin kendisi kamusal alanın tanımlanması ise keskin sınırlarla tanımlanmış bir sınır değilse dolayısıyla mekanın kendisi de bu kamusal alanın dengesi neredeyse karşılığını buluyorsa yani kamusal alanın olmadığı, siyasetsizliğin olduğu ortamda nasıl ki bir kentsel mekanı kendisini yok oluşturduk konuşuyorsak bunun genişliği bu denklemin kendisi de bize karşılığını buluyor. Şimdi Roma'da o döneme ihtiyacı olarak ortaya çıkmış bir kamusal alan. 19. yüzyıl sanayi kentinde bir kamusal alanı. Bugün geldiğimiz zaman özlediğimiz kamusal alanı bulamıyoruz. Çünkü bunun aktörleri ve bunun denklemi değişti. Nedir bu? Bunu bazen sosyal medyada bulabiliyoruz. Dar kapsamlı bir takım. Şu Abi şehir plancı diyor. açısından sen bir kamusal olan sana neyi ifade ediyor? Abi sokaktır, Nedir yani? <gülüyor> meydandır. <gülüyor> Meydan, vesaire. sokaktır. Ama hani yani çok daraltılmış oluyor. Hayır yani. Selam senin için ne ifade ediyor? En basitinden. bir, bir Onu bir şey Şimdi yapalım sokaktır, mı? sokaktır, meydandır ama bununla kısıtlı değil. Çünkü literatür bize bunu... Tamam soruyorsun. biliyorum ama, ama en basitten bir başlayalım. İstel olarak bunun mesela bu program açısından bizim tartıştığımızda kamusal olanın ne diye baktığımız zaman... E, bir kişinin binasını yaparken sokaktaki... Belediyenin bir sokağı yapma biçimidir kamusal olan aslında. Yani kuralların kendisi. Kentin fiziğine dair biçimlerin içine hayır, dair Hayır hayır. O, o benim kamusalım. Sen diyorsun ki sokaktır meydandır. Ama Senem kuralıdır. sen ne diyorsun? Dur dur bir dakika. dakika. E, o sokak meydanın aslında e, medyada e, farklı kanallarda yansıma biçimidir. Tamam yani. işte. Benim anladığımda o vatandaşım <gülüyor> Senem'in gazetesinde okuduğu, medyasında okuduğu e, konuları Fikret'in sokağında meydandığı tartıştığı andır. Ama. Kural da koyar, yani şimdi, kural da yıkar. Yani şimdi şöyle sokaktır, meydandır dediğimiz zaman 19. yüzyılın kamusal mekanını tartışıyoruz. Tamam abi biz ama artık, en basitinden hayır. başlıyoruz. Tamam. Ama artık kamusal alan sokak ve meydan değildir. Şu an itibariyle evet. sokaktır ve meydandır dersek büyük bir hüzün yaşarız. Çünkü artık bu toplumsal yapıda sokak ve meydan değildir. Başka bir şeydir. O konuda yani daha uzun yıllar tartışacağız bunu ama gezi olayları dediğimizde evet Twitter, evet Facebook, evet duvar yazıları falan ama olay neticede Gezi Parkı'nda oldu. Olay neticede Barış Meydanı'nda oldu. Olay neticede e, Kuğulu Park'ta oldu. Orada oldu yani. yani o insanları o kamusal alana, klasik kamusal alana getiren belki süreçler ve e, e, araçlar değişti. Yani hmm. sonuçta ama klasik kamusal, tam da senin o Bilmiyorum, 19. yüzyıl dediğin karar... Aslında <gülüyor> görsel sosyoloji dersinde de bunun tartışmasını yapmıştık. Ee, şimdi bugün yani üstünde uzlaşabileceğimiz bir kamusal alan tanımı varsa çok genelleştirmemiz gerekiyor. Bu da bir arada yaşamın mekanı. Bu yerine göre bir işte kafe de olabiliyor. Ne? Bu yerine göre bir e, ne bileyim küçük bir mekanın kendisi olabiliyor. Yerine göre bir sanal ortamda olabiliyor. Yani kastettiğim o. Evet. Fiziken mekan karşılığı ...şimdi fitness centerlar olabiliyor. E, yani eğer bir sokak ve meydan üzerinden bir... ...kamusal alan ihtiyacı duyuyorsak... ...ve bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorsak... ...bugün büyük hüsran yaşarız. Bu çünkü değişiyor. Bu kötü bir şey mi? Yani sokağın ve meydanın yok olması veya... ...bir arada yaşamın mekanının azalması, değişime uğraması... ...göründüğü kadarıyla iyi görünmüyor. Ama e, bunun mekan karşılığını üretebiliyor muyuz? Yani, yok ee, şu anda üretemiyoruz. Bir Ridley Scott'ın bir filmi vardır. Blade Runner. Hı hı. E, mesela tamamen artık e, bir distopya filmi tabii ki. Bütün mekan algımızın, her şeyin tamamen alt üst olduğu Harvey, David Harvey'de postmodernin durumda hı hı. onu ondan bahseder. Yani bütün aslında e, tüm e, eski kodlarla ...konuşup e, o eski görüntüler, o imgeler üzerinden bir kentin nasıl aslında değiştiğini de bize çok güzel örnekler. Dolayısıyla hani o distopya doğru gidiyoruz bağlamında mı söyledim biraz önce? E, Yok distopya o... doğru gitmiyoruz. Yani söylemek istediğim belli bir dönemin ihtiyaçlarıyla ortaya çıkmış bir kamusal alan ve kamusal mekan durumu var. Ama artık 19. yüzyılda yaşamadığımıza göre bizim bugünün ihtiyaçları üzerinden bir kamusallık üretebilmek... ...ve bunun mekanını da üretebilmemiz gerekiyor. Biz bunu üretemezsek, tarif edemezsek veya tarif etmenin olan bulamazsak, distopya gidiyor. Bu önemli bir nokta. Ee, şöyle düşünelim, kentin kurallarını belirleyen mevzuatımıza baktığımız zaman geriye gider Roma. Şimdi Roma döneminin ihtiyaçlarında veya sonrasında revize edilerek 19. yıl ihtiyaçlarıyla belirlemiş kentsel kurallar var değil mi? İmar kuralları vesaire. Şimdi Bugünün toplumunda bir karşılığı kalmadı artık. O yüzden e, yatırımcı kural dinlemek sizin istediğini belediyeye yaptırıp istediğini yapabiliyor. Çünkü güç ilişkileri değişmiş. O kuralların bunu denetme olanağı kalmamış ve dolayısıyla kamusal mekan olarak tarif ettiğimiz şeyin kendisi de yok oluyor. Bu dengeyi kendisi nerede bulunacak ve yeni bir birlikte yaşam alanını nasıl sağlayacağız konusunu yani programın sorularından bir tanesi de bu. O plancı konuşunca hemen böyle bir nasıl <gülüyor> teknik bir cevap vermek gerekiyor. Hemen ...beni heyecanlandıran soruları sormak yani... Evet. ...cevapları bulmaktansa evet evet. Sen ne diyorsun Selam? Ee, yani o şeyden e, tekrar alırsak, Blade nasıl Blade Runner'dan evet. alırsak tekrar, nasıl bir kent olacak meselesine ilişkin o nasıl bir kent olacak meselesinde aynı zamanda işte kamusal alan özel alan meselesinin aslında nasıl iç içe girdiğini nasıl karmaşıklaştığını aslında tamamen o ortaya da tekrar seriyordu o, o, o, o filmde. Yani dolayısıyla kamusal alan meselesi, özel alan meselesi nasıl olacak, nasıl bir şekil alacak nereye doğru değişecek, evrilecek aslında Tabii ki e, yani yavaş yavaş o değişimleri zaman zaman görse, görsek de gözlemlesek de e, daha da farklılaşacak. Dolayısıyla şey de farklılaşacak, onun araçları da farklılaşacak. Farklılaşmaya da başladı zaten. Araçlar farklılaştıkça onun e, e, o, temsilleri de farklılaşmaya başlayacak. Dolayısıyla e, ortaya nasıl bir şey çıkacak konusu tabi yani hani orada herhangi o, bir öngörüde tamamen anda. bir kaos var kaos. Ve karmaşa var dolayısıyla Hı. aslında belli bir e, öngörüde bulunmak e, bir, bir, bir gidişat e, tahmin etmek hayli güç her an her şey olabiliyor dolayısıyla aslında hikaye birazcık öngörmek değil o sürecin bileşenlerini teşhis etmek ve dolayısıyla olan olduktan sonra birazcık retrospektif olarak o süreci açıklamak herhalde. Şimdi bu kamusallığı ben dediğim yine sadeleştirip ve pratiğe dökerek sormak istiyorum. Şimdi bizler ve bizden önceki jenerasyonun ve hala tabii toplumun yani kentin belirtisinde geçer. Çocukluğumuzun gelişiminde önemli bir şey sokakta oynamak ve sokakta tanıma, öğrenme ve dolayısıyla bizim kamusal alanda karşılığımızda somutta bir şey tarif edebiliyoruz. Şimdi bugünkü nesil ve bundan sonraki nesil kendisi sokakta öğrenmeyle yetişmiyorsa ve başkasıyla ilişki biçimlerini sokağın dışında bir alanda yaşıyor ise dolayısıyla onun için kamusal alanın bizim terminolojimizde bir karşılığı yok. Ancak bunun çok iyiye gitmediğini de farkındayız. Yani güven ilişkileri e, ne diyeyim? E, sosyal ilişkileri aşındırdı ve başka bir probleme götürdü. Yani kreş işte apartmanın sitenin bahçesi ibaret bir oyun alanının ve öğrenme alanının olduğu hatta onun bile çok kısıtlı olduğu odada bilgisayar oyunlarıyla öğrenen bir çocuğun kendisi gelecekte nasıl bir kamusallık üretmeli? Biz de bu soruyu soruyoruz. Acaba bu neslin, önümüzdeki neslin kamusallık ihtiyacı ve bunun karşılığı olan mekanı nasıl üretebiliriz? Bunun yanıtı nerededir sorusun. Mesela en temel Can alıcı hani hepimizin hayatına etkileyen e bir e sorun. Mesela so sokaktan bahsettik de mesela kahvehane hmm. e, değil mi bizim için hani çok da e, Türkiye'de özel e, kahvehane, e, kahvehane kültürü çok önemli bir şey. Tam da işte belki pek çok şeyin siyasetin belki de en fazla tartışıldığı konuşulduğu. Ee, belki gazetede ne yazdığının en fazla e, tartışıldığı e, değil mi? Ve Aynı zamanda nasıl bir kent e, ne oluyor, ne gidiyor üzerine en fazla fikir paylaşının, şey alışverişinin olduğu aslında tam bir kamusal Agor, evet. e, şey. A, erkek, egemen erkek egemen tabii ki. Klasik çok doğal olarak. E, dolayısıyla hani o kahvehane, kahvehanenin şimdi olmaması, yavaş yavaş hayattan birer birer böyle kahvehane mekanlarına çıkması, onun yerine neyin alacağı e, meselesi ya da neyin aldığı Kah kafelerin mi aldığı evet. e meselesi gibi bir, pek çok aslında popüler gündelik hayata ilişkin pek çok şey de zaten bizim temel konularımız arasında yine yer alıyor. Yani bunu okuma biçimlerine olarak baktığımız zaman biz gözlemimize dayanarak konuşuyoruz. Tabii ki bunun e anketler ve bir takım sosyal araştırmayla da bunun etkisini ölçebiliriz ama medya bağlamında bakarsak da hani öğrenme kaynaklarımızdan 70'lerin 80'lerin filmlerine, dizilerine baktığınız zaman ki kamusal mekan nedir? Kamusal ilişkiler nelerdir? Kahvehane yani çok sokak, temel mahalle, mekanlardan birisi. Kahvehane günümüzün dizilerinde, filmlerinde ne çıkıyor? Bir kapalı sitede, bir villada geçebiliyor, bir apartmanın x katında geçebiliyor veya mesela ama yani bu kamusal alanın evrimi bu. Yani kamusal alanın klasik kamusal alanın bitmesi ve yeni bir şeyin ortaya çıkması değil ki. Evrim bu. Tamam bu bir süreç. Dolayısıyla yani bu süreci en başından alıp e, şu anda geldiğimiz noktayı şu anda alışveriş merkezlerini anlamak için Nargile kafelerini veya işte zamanında o, o, okey salonlarını e, internet kafeleri bu Playstation şeylerini e, salonlarını anlamak için illa ki işte 19. yüzyılın Kafelerine gitmek gerekiyor Avrupasındaki e, aslında tercih... işlevsel olarak veya kentte e, toplumda oynadığı rolün çok akraba olduğunu fakat yeni bir role büründüğünü görmek lazım evrim bu yani bugün e, yarın tekrar e, bu e, tekrar e, aynı şekilde gündeme gelebilir e, gitmiyor e, ortadan kalkmıyor bence. Neyse bunları uzun uzun yıllar konuşacağız evet, birazcık zaten. daha fazla şey yapmadan e, bu tartışmamızı şey evet böyle mı? bir derse dönüştürmeden e, biz derse dair e, şey Programa dair somut bilgiler de verelim. Mesela, e, hadi bahsediyoruz... ...niyetimizden, kavramsal yani, çerçevemizden... ...ama somut olarak ne yapacağız? Şimdi şunu belki söylemek gerekiyor. Biraz önce de hep böyle konuşmamızın içinde geçti. Bunun bileşenleri net olarak nedir? Bu Hı -hı. programın bileşenleri. Bu medya, kültür ve... ...kent çalışmaları... E, ...doktora programının bileşenleri... ...aslında iletişim fakültesi içerisinde işte biz... ...radyo, sinema, televizyon bölümü, gazetecilik bölümü... ...siyaset bilimi, kamu yönetimi... ...mimarlık, şehir ve bölge planlama... E, ...felsefe ve sosyal ...ve daha aslında tarih... ...yani bunu çok genişletmemiz mümkün... ...bütün bu alanlardan aslında bir ortak paydasında yer alan... ...bu kesişim alanlarında yer alan bir şeyden ortaya çıktığını söylemiştik. Tamamen bunun üzerinden ortaya çıktık. Eleştirel düşünce üretme meselesi tabii ki bizim için... ...bu doktora programının temel şeyi zaten konuşulmuş çerçevede o... <gülüyor> Ee, ve tabii bölge ve kent dinamiklerinin araştırılacağı, e, üzerine bilgi üretileceği, bilginin tartışılıp paylaşılacağı bir doktora programı olması e, üzerinden, o, oradan yola çıkarak e, bunu programı e, oluşturduk. E, Söylediğim gibi siyaset biliminden iletişim ve sinemadan mimarlığa pek çok e, alanda üretilmiş projeler, tezler daha önce e, bu programın e, aslında bize e, neden e, olması gerektiği konusunda ilham kaynağı oldu programda hani şöyle şeyden bahsedeyim mi kısaca? Ha, yani, Derslerimiz neler? Kimler ders veriyor? Mesela Profesör Doktor Can Abih Selin Profesör Doktor Atilla Güley'in senin Ulaş Bayraktar'ın tek tek isim sayayım mı? Hakan Erkılıç'tan ünsalça Nalan Yetim'den Nurçay Türkoğlu'na Fikret Hoca'dan çok geniş yer fazla. Hale, mahalle yani çok geniş bir ...akademik aslında arka planımız, çok sağlam bir arka planımız var bu anlamda. Yani bu o anlamda emek verilmiş ve oluşturulmuş Tabii yani bir, bir de bunu e, vurgulamak şey. lazım. Biz bu sürece başladığımızda yani daha program yokta, yokken bile ortak çalışmalar, ortak dersler yapıyorduk. Evet. Hiçbir formal çerçevesi olmadığı sürece. Dolayısıyla bu sürecin, bu sürecin şu anda bileşeni olmayan meslektaşlarımız... ...veya e, üniversitesi mensupları da bunda yer alacaklar... ...kağıt evet. ders açarak ya da derslerin e, derslere katkı vererek. E, onları konuk edeceğiz, onlardan katkı alacağız... ...dolayısıyla böyle kapalı, kapalı e, donmuş bir, bir program, program değil, değil, çerçeve değil. değil. E, ve genişlemeye, sen söylediğin gibi tam da çok da e, farklı şekillerde e, genişlemeye... Bu sebebi itibariyle e, zaten buna... Elverişli e, de bir program... Yani böyle bir 17 yaklaşık olarak akademisyen sayabiliriz. Bu programın aslında ortaya çıkışında zemininde yer alıyor ama daha da gelişmeye evet, söylediğim gibi meclis, kur, açık. Bu program içerisinde de çok çeşitlilik var. Ders çeşitliliğine baktığımızda kent çevre estetiğinden işte kamusal alan tartışması, kentsel kamusal alanının dönüşümüne. Kültür endüstrisinden medyada kamusal alan meselesine. Evet. Medyanın ekonomik politiğinden e, kent çözümleme, kent ve kültür çözümlemelerine kadar e, senin dersin var. Kent çevresel algı, e, kültür endüstrileri ve iletişim, e, toplumsal hareketler, sivil toplum, medya gibi aslında çok çeşitli sinema mekan gibi çok çeşitli derslerimiz var. Ee, ve e, ben tekrar hani programın belki başında vurguladık ama sanki e, eksik mi kaldı diye tekrar böyle şey e, söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bu program aslında Türkiye'de ilk olması açısından da ilginç bir örnek. Biz bunu araştırırken hep beraber bakmıştık yurt dışında. E, çok da işte e, kesişim bu kesişim alanlarından yararlanarak ortaya çıkmış. Çok e, işte UCLA'de, USC'de New York'ta ki işte New York'ta işte çok farklı okullarda aslında bu bağlamda e, örnekler var ama Türkiye'de e, tabii ki e, e, yüksek lisans düzeyinde bir takım programlar vardı ama bu bağlamda e, medya kültür kent çalışmaları bağlamında doktora programı yoktu bu bağlamda hani bunun ilk olduğunu tekrar altını evet. çizime ihtiyacı hissediyorum çünkü hani ilk meselesinin çok büyük bir önemi yoktur hani bu ilk ilk Hayır, şeyin ama e, isterseniz e, evet böyle bir sorumluluk var e, böyle bir model aslında e, bizim model deli arayışımızdan aslında ortaya çıkmış evet. böyle bir şey var. Umarız da o bağlamda hani e, verimli bir şey de e, olabilir. E, verimli bir üretim kanalı haline de e, dönüştürebiliriz diye umuyoruz. Üretimler ne şekilde olabilir? E, kentteki paydaşlarla ve tabii ulusal düzeydeki paydaşlarla işte konferans düzenlemek, sempozisyonu düzenlemek, ortak bir takım sorumlular üzerinde paneller, tartışmalar yürütebilmek, eee Belli spesifik konular, talep konuları üzerinden araştırmalar yapabilmek, tez çalışmalarını yine güncel takım konular üzerinden yürütmek. Sadece güncel olmak zorunda değil tabi teorik ve geçmişe dönük bir, bir liste olabilir ama hani olabildiğince e, kentle, e, farklı aktör gruplarıyla etkileşim içinde bir e, çalışmalar yürütmek gibi bir amacımız var tabi. E tabi yani şu radyo programı bile bunun bir işareti aslında. Evet sen bu programı gerçekten hani e, güzel bir şekilde aldın götürüyorsun. Ama ve bunu hani yola çıkmak fikrimiz bu değildi beraber yapacaktık şeydi. bunu. Yok yok. Yani bundan sonrasında da herkesin tuttuğu konuğu getirip, çünkü bu ulaşma ayrakların programı değil, bu doktora programının sesi. Benim sesim değil, hele şu sesim hiç değil. Dolayısıyla onun bilgisini verelim bana tescillenmesin programının düşünmekte olduğu veya üstünde düşünmeyi planladığı Konuları aslında sen burada e, kamuoyunu açmış oluyorsun. Tabii kendisi de bir... Şey, bir geri dönüş... Artı kendisi de bir mecra. Gibi. İşte Facebook'ta bir e, a, a, a, sayfası var. Twitter'da bir hesabı var. Bir e-mail'i var. Onları da verelim. E, medyakültürkent Facebook'ta, Medyakültürkent Twitter'da ve medyakültürkent.yandex.com'dan ulaşabilirsiniz bu ekibe ve evet. bu, bu programa ve dolayısıyla bu ekibe. Yani bu, bu çerçeve içinde programım... E bilgi alanı ve düşünce alanının çerçevesinde siz soruyu sorun, biz üzerinde düşünelim bir, Tabii, bir evet. yani, davetimiz olabilir. Canlı yayın yapmadığımız için böyle doğrudan interaktif yapamıyoruz ama o belki evet. gün gelir onu yani. da yaparız. Ama şu ana kadar aldığımız feedback işte evet. dinleyiciler biliyorlar bu yedinci programımız ve şehir dışından da ııı e Önemli hocaları da ağırladık bu mikrofonun çevresinde. Hepsi çok sitayişle bahsediliyor. Biliyoruz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çok övgüyle takip ediyorlar. Dolayısıyla illaki bir etkinlikleri olacak. Yani şu an cevabını verelim veya online anlamda değil. Sorularınız var ise bu anlamda biz bu sorular üzerine düşünelim, Tabii. araştıralım. Derslerimizde evet. ve doktor öğrencilerimize bunu bir problem olarak verelim ve üzerinde düşünmeye başlayalım. Doktor programında yapmaya başladığımız şeylerden bir tanesi zaten biraz önce Fikret söyledi. Ee, şey de değil sadece. Sadece doktor öğrencileriyle bir etkileşim içinde olmak değil. Kenti tabii. de ilgilendirecek Aynen. şekilde bizim konu çeşitli belirlediğimiz konular üzerine davet edeceğimiz konuklar olacak. Sempozyumlar düzenlenebilir. Hep bunun hazırlığını da yapmaya başladık zaten ufak ufak. Yani sonuçta bu doğrudan doğruya tabii ki kendi doğrudan doğruya ilgilendirecek... ...ve içine alacak bir Tabii. program olacak Sadece kenti zamandan. analiz eden değil... ...aynı zamanda <gülüyor> kentin ve bileşeni olan... ...program olma çabasında... ...medyasından, siyasetine, kentleşmesinden... ...toplumsal... ...yapısına kadar varız. E, ...bunda başarılı oluruz. Yolumuz açık olsun. İşimiz kolay değil ama... İşimiz kolay değil, sorumluluğumuz e, ama, e, var. Ama hevesimiz tam... E, <gülüyor> evet. Bu ekip... E, e, geniş bir ekibiz. O anlamda da ben de hani, evet. e, iyi bir arka plana sahip olduğunu düşünüyorum. E, akademik arka plana bu ekibin. Dolayısıyla da hani güçlü e, bir şekilde gideceğimizi e, varsayıyoruz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Bundan sonra Yok. sık sık beraber olacağız. Ee, kah programda, Kah e, a, doktora programında. Hepimize kolay gelsin. Bir, ben de bir istekte bulunabilir miyim? Hep böyle bir istek yapıyorum da. E, yani konuklar yapıyor. Şimdi ben de konuğum bir şekilde. Ben de istek yapmak isterim. Bana çok e, Jingle'ın e, alındığı parçanın ne olduğuna dair bir merak var. Onu çalalım. fullünü çalalım. Yani e, Saska'dan Süyemen Tezayt e, çok hoşuma gitmişti. Onu bir çalalım. E, böylece programı kapatalım. Programımız... Pazartesi testleri 5 geçe yayına giriyor. İlk yayını sonra pazartesi akşamı ve cumartesi sabah tekrar yayınlanıyor. Fakat internetten podcast olarak Facebook sayfasında ilan edilen adreslerden archive.org adresindeki sanal depodan ulaşılabilir. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Senin atın kim? Benim atım İnal. Gel gel dese gelmez, gelme dese geler. Anam kim dikti, Atam domra çaldı. Süyemen, süyemen. tam domraş aldı <Gülüyor> Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.